「あなた عبده و ر س ま ل ه 「やあいはなさかのうちわはなさか ا ت ち و はなさかのうちわはなさかのうちわはなさかのうちわは الناس かのうちわはなさかのう ل わはなさかのうちわはなさかのうちわはなさかのうちわは و さかのうちわはなさか ا うちわは ا さかのうちわはなさかのうちわはなさかのう ا ل はなさかのうちわはなさかのうちわはなさかのう ل わ ك なさかのうちわはな ي か ا うちわはなさかのうちわはなさ الله وقولوا قولا س さ ي د ا مهترم ك ا ر د 願いし ر م アッサラムアレイコンマラハマ m ゥラハマ a ゥ i ハ u h ゥラハマトゥラ a マトゥ a ハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラ a マトゥラハ s ト l ラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマトゥラハマト t adlı hadis kitabını okumaya、ok、devam ediyoruz. マ ü n itibariyle 612 numaralı rivayetteyiz. Biliyorsunuz rivayetlerimiz tamamen Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dua adabıyla adabıyla、e, alakalı hadisleri、e, işliyoruz. Ki duanın adabından bir tanesi de biraz sonraki gelecek rivayette olduğu gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini açıp Allah Azze ve Celle'ye duada, niyazda bulunması idi ki bir seferinde bir sahabe kendisinden dua etmesini istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıbleye doğru yönelmiş, ellerini açmış ve Allah Azze ve Celle o şekilde dua etmiştir. Ve yine duanın adaplarından bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine dua edeceği zaman abdest alır, güzelce iki rekat namaz kılar, ondan sonra açar ellerini tutar. Allah Azze ve Celle'e dua da niyaz da bulunur idi. Bunlar、e, dua'nın bazı adaplarından bir tanesi ki bu rivayetimiz de inşaallah yine dua ile alakalı bir rivayet. 612. Evet. Enes radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır. Bir yıl yağmur yağmamıştır. Müslümanlardan biri cumartesi günü ayağa kalkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Allah'ın Rasulü, arazi susuluktan çatladı ve mallar helak oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dua için kaldırdı. Gökte herhangi bir bulut gözükmiyordu. Peygamber her iki koltuğunun beyazları gözükünceye kadar ellerini uzattı. Allah'tan yağmur istedi. Henüz Cuma namazını yeni Cuma namazını yeni kılmıştık ki evleri yakın olan gençler yağurdan ıslanmak endişesiyle evlerine dönmek istediler. Yağmur bir sonraki Cuma'ya kadar devam etti. Ertesi Cuma olunca aslaptan biri şöyle dedi: "Ey Allah'ın Rasulu, evler yıkıldı, yolcular yoldan alıkondu. Halimiz perişan, bize dua et. İnsan olunun çabuk usalmasından ötürü Hazreti Peygamber Teziz. tebessüm etti ve eliyle işaret ederek şöyle buyurdu: Allahım, yağmuru etrafımıza ver, üzerimize değil. Bunun üzerine Medine şehri üzerinden yağmur sıyrılıp gitti. Evet, en esraddi Allahu anhudan gelen rivayette diyor ki, bir sene Medine'de kıtlık oldu ve bunun üzerine bir Cuma günüydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma、e, namazı için hutbede iken. Bir adam geldi ve Müslümanlardan veya bir grup geldi ve dediler ki ey Allah'ın Resulü kıtlık oldu, kuraklık oldu, araziler kurudu, mallar helak oldu. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan kendileri için yağmur duası etmesinin talebinde bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ellerini göğe doğru açtı ve o selada diyor gökyüzünde herhangi bir bulut gözükmüyordu. Yani yağmur yağdıracak herhangi bir bulut yoktu, yoktu ve gökyüzü tamamen açık bir şekildeydi. Yani yağmur yağdıracak bir gölük gökyüzündeki herhangi bir bulut gözükmiyordu. Diyor ve Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam daha mimberdeyken ellerini açtı. Hatta diyor öyle açtı ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam koltuk altının diyor beyazlığı gözüktü. Ki burada da yağmur duası yaparken. elleri yüksekçe kaldırıp hatta diyor koltuk altının beyazlığı görünecek şekilde kaldırmak sünnettendir. Daha sonra Allah Azze ve Celle'den yağmur yağdırmasını diledi diyor. Niyaz etti. Bizler diyor hanız Cuma namazını bitirmemişken diyor birdenbire bulutlar peydah oldu ve yağmur yağmaya başladı diyor. Hatta öyle ki gençler diyor evine gitmemek yani gidememe yani yağmurun çokluğundan dolayı evlerine gidememe endişesi yaşadılar. Bu yağmur Medine'de bir hafta boyunca devam etti diyor sahabe Enes radıyallahu anhu. Ve bir haftaki sonraki cumada yine bazı insanlar geldiler ve ey Allah'ın Resulü o kadar çok yağmur yağdı ki hatta hayvanlarımız telef oldu. İşte bitkilerimiz telef oldu. Hatta diyor yolculuğa çıkacak insanlar bile yolculuktan alıkoydu. Yani yolculuğa çıkamadılar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İnsanoğlunun diyor Ademoğlunun hemence、e, böyle melel gelmesinden, usanmasından dolayı te,、e, tebessüm etti de sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gökyüzündeki o bulutlara işaret ederek Allahümme havaleyna ve la aleyna yani Allah'ın bulutları işte bitkilerin, vadilerin olduğu tarafa、e, yağdır ama Bina olan yani şehrin üzerine yağdırma diyerek işarette bulundu ve böylelikle de bulutlar dağıldı diyor Enes radıyallahu anhum. Kardeşler konuyla alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine dua talebinde bulunduğu zaman ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümmetine karşı çok şefkatliydi, çok merhametliydi. Ve bunun için de Allah Azze ve Celle'nin Kitabında bulunduğu gibi, Hâriyün aleikum bil mu'minin Ra'ufu Rrahim. Sizin içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin menfatinize karşı çok hırslı ve size karşı çok merhametli bir Peygamberdir diyor Allah Azze ve Celle, Peygamber Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasfını bu şekilde Kur'an'da vasfederken ve Allah Rasulü Aleihi Sallatu ve Salem. Ömeti ile alakalı mesele olduğu zaman hemen onlardan icabet eder ve Allah Azze ve Ce Leye ne yapardı niyazda bulunurdu ve bu da onlardan bir tanesi ki bu rivayette de gösterildiği gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasında ellerini mümkün olduğu kadar kaldırmış bu da özellikle yağmur duasında ve diğer dualarda. elleri kaldırmanın, duada elleri kaldırmanın müstehap olduğunu, sünnetten olduğunu gösteren delillerden bir tanesi. Ve yine burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden,、e, mucizelerini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ve ne zaman ki Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye nidada bulunmuş, dua etmiş, hemen Allah, Allah Azze ve Celle Peygamberi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a, icabet etmiştir. Bu da onun mucizelerinden gösterilmektedir. Evet. 614 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşler. Bunu şu şekilde not alın. 615. 613. <gülüyor> o bir öncekiyle aynı mı? Nasıl rivayet? <gülüyor> Nasılmış o? Bir oku bakalım. Bende yok. Hazreti Ayşe Rabbil Allah'a, Peygamber Salallahu Alaihi Vesselam'ı ellerine kaldırarak dua ederken gördü. Duasında şöyle diyordu: "Allah'ım, ben ancak bir insanım. Bana azab etme. Müminlerden herhangi birine eziyet ettiysen veya ona kötü söz söylediyse, onun hakkında beni cezalandırma." Evet, bir önce, daha önce ben işlediğimizi hatırlıyorum. Okuduk bu rivayeti. Evet. Evet. Eğer、e, zayıf değilse ve şey yapmamışsak muhakkak daha önce şerhetmişizdir. Evet 615. Evet. Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam Allah Hazreti Cenâyeye sığınarak şöyle buyurdu: Allahım tembellikten korkaklıkten ihtiyallıkta düşkünlükten ve cimlilikten sana sığınırım. Evet. Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam Allah Hazreti Cenâyeye sığınarak şöyle dua ederdi, kardeşlerim. E, dua'nın adablarından sonra edebinden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bazı dualar var. Ki bu rivayetten sonra da seyid el istighfar denilen yani istighfarın seyidi diye bilinen dualardan zikrediyor İmam Bukhari Rahihi Muholla ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rabisine nasıl yalvardığına dair nasıl dua ettiğine dair de bazı rivayetler geliyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dört şeyden yani アウドゥビカミンアル・ケセリ、アウドゥンテンベルリクトン・サナセンルム、アウドゥビカミンアル・ジュブニ、アウドゥクォルカクルトン・サナセンルム、アウドゥビカミンアル・ハラミ、ハラム、ヤンイヒアル・ナイプ、ボナマクトン、シタアクルノクサンドン、ディア・ヤタバクオルマクトン、ヤンキサジャス、ボナマクトン、サナセンルム、ウアウドゥビカミンアル・ボクルリ、ヤー、ジムリクトンデ、 Sana sığınırım diyerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaptığı dualardan bir tanesi ki bu Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Kardeşlerim korkaklık ve cimriliği ele aldığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin haklarını yerine getirmedeki en büyük engellerden bir tanesidir. Düşün korkaklık olduğu zaman cimriliği, bir münteki izale etmede insanın genişlik davranması veya cihat gibi bir görevden vazifeden vâcipten farzdan geri kalması veya mazluma yardım etmek gibi mesanelerde eğer insan korkak davranırsa bu tür vâcipleri görevleri ne yapamaz yerine getiremez. Yine buhul dediğimiz yani cimrik olduğu zaman da Mal ile alakalı hakları yerine getiremez. Yani Allah Azze ve Celle'nin verilmesini emrettiği zekat olsun, sadaka olsun bu gibi hususlarda cimri davrandığı zaman ne yapamaz? Bu hakları yerine getiremez. Ki daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir kalpte bir iman ve cimrilik bir arada bulunmaz buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Vesselam kardeşlerim cimrinlikle alakalı bazı alimler demişlerdir ki zekat konusunda olsun veya sözle alakalı olsun ki biliyorsunuz Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim adımı duyar da eğer salavat getirmez ise o kimse cimridir buyurmuştur Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yine selam verildiği zaman selamı almama da bir cimrinlik olarak nitelendirilmiştir ve yine Talep etmek isteyen bir ilim talebesine ilim öğretmemek de bir cimrilik olarak ablandırmışlardır alimlerimiz Allah onlardan razı olsun ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındığı diğer şeylerden bir tanesi de aşırı yaşlılık yani bunamaktır ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da Bundan Allah'a sığınmıştır ve yine kesel dediğimiz tembelliktir ki maalesef bu da günümüz Müslümanlarının en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Maalesef tembellik birçok insana bulaşmış ve birçok insanın maalesef Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirmede en büyük unsurlardan bir tanesi haline gelmiştir. Bir Müslümanın bu tür duaları söylemesi güzeldir kardeşlerim. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar en hayırlı dualardır. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği bütün hayırları ister ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a sığındığı bütün şerlerden de yine Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ki burada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın hayatını etkileyen dört unsurdan bahsetmiş. Birincisi tembellik. İkincisi korkaklık, üçüncüsü yaşın ilerleyip insanın bunaması ve dördüncüsü de cimriliktir ki hem kendisiyle alakalı hem de sosyal toplumla alakalı önemli unsurdur bunlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. 616 Ebu Hüneyde'den Allah'ın Allah'ın Resulü'ne göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bücee Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Ben kulumun benim hakkındaki zannlı üzereyim. Bana dua ettiği sürece ben onunla beraberim. Evet, önemli bir rivayet. Buhreera Radya Allahu Anhuh'dan gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Assalam şöyle buyuruyor: Allah dörd ki Azze ve Celle ana inda zanni abdi. Ben kulumun zannlı yanındayım diyor. Yani kulum benim hakkımda nasıl zann yapıyorsa ben aynı o şekildeyim. Kadiyat diyor ki rahimullah hadisi manasıyla alakalı yani insan dua etti bağışlanma dilediği zaman bilir ki kendisini bağışlayan bir Allah hazire ve celle vardır veya tövbe ettiği zaman tövbesini kabul edecek bir Allah hazire ve celle vardır veya dua ettiği zaman icabet edecek bir Allah olduğuna ve Allah sığınma istediği zaman veya bir şey istediği zaman verecek olanın yalnızca Allah olduğunu bildiği zaman hiçbir müşküle kalmıyor kardeşler Allah'ın izniyle. Demek ki burada bazı alimlerin dediği gibi ümit etme yani Allah Azze ve Celle'ye karşı ümit etme duygusunun korkutan biraz daha ne yapması üstün gelmesi vardır ki Allah Azze ve Celle'ye karşı her zaman Hüsnü zan beslemek gerekir. Acaba ben Allah'a tövbe edeceğim ama acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Ben Allah'tan bağışlanma dileyeceğim ama acaba Allah bağışlanmamı,、e, beni bağışlar mı demek diye bir zanda bulunmayacağız kardeşlerim. Ben Allah Azze ve Celle'den bağışlanma diledim ve Allah beni bağışladı. Veya bağışlar, bağışlayacağını ümit ediyorum. Veya tövbe ettiğim zaman tövbe edeceğini ne yapıyorum? Ümit ediyorum arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'ye karşı her zaman ne yapmak? Bu şekilde hüsnü zanda bulunmak gerekiyor. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, لَا يَمُوتَنَّ أَحَادُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْزِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Hiç kimse Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zanda bulunmadığı müddetçe ölmesin diyor. Yani muhakkak ben öldüğüm zaman Allah beni bağışlar, tövbe ettiğim zaman Allah benim tövbemi kabul eder, her zaman için Allah'a karşı inancımız ne yapmalı? böyle olmalı. Hatırlayacak olursanız, daha önceki derslerimizde mümin nasıl dua etmemeli? Ya Rabbi beni istersen bağışla diyemez. Allah'ım beni bağışla. Ne yapmalı? Böyle kesin ifadelerle ifade etmeli. وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي Ve diyor, bana dua ettiği müddetçe ben onunlayım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tıpkı なあんそらし、ゆずるみせきずんじあいてきるみせんのぶよどいぎび、いんあらはまあらでいなたかう、わらでいなはんもはしんほん。もはかきあら、もったきいららら、あらたんはきいなころかんきんせらららべらべら、わらでいなはんもはしんほん。わらららららららららららららららららら ي ن ららららららららららら ن らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら アンダー・ドンナ・アブディビー・バン・クルー・ベ・シュテル・ベ・グルー・ム・ブルー・アンダー・アンダー・サハイヒ・ミスティン・ディガラン・ビル・リヴァイアテー・アブ・グレイラ・アリエ・サラート・ウォッサラン・ディオッケ・アラハ・アザ・ヴェ・ジェル・シュエル・ブルー・トー。アンダー・アンダー・ドンナ・アブディビー・バン・クルー・ムン・ベネ・ザ・ネティギ・ビー・ム・ディュー・ワン・ア・マ ا アハ・イダー・ディカ・アンディー・アル・ディー・ディー・ディー・アン・アン・アンダー・サ もうか k かく ben、おなべらべり。えっど、せんでからにひね fsihi? でかっとふいね fsi。えっ、お i かん i n d ん n e fsindezi k r e d e n c e kendi n e fsindezi k r e d e n c e でかかに、ひ mella in でかっとふい mella in へんへ i みんほ。えっど、i うびっとぷきちゃりすん i べにあな e べにぜかだんせ。もうか k かく ben。 オンダンダハイレベルトプ a トオンアナロム、ヤネメレクダルダン、カステデュア・アラザ・ウェジェレ。ウェインタカラベイレイシブラン、エ a デュア・アラザ・ウェジェレ、コロンバナ・ビルカレシア・クラシューサ、タカラプトイレイディラン、ベノナナナパルム、ビルザラヤクラシューサ、ウェイ i タカラベイレイディラン、タカラプトイレイバー a ビルザラ a ク a シューサ、オンダハファゼクラシューン、ウェインタニー・ヤムシー、エタイトウォー。 アラブルルーキーデューエンディーエンデューエンデューエンデューエンデューエンーエンデューエンデューエンデューエーエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデューエンデ Eğer şer zanında bulunursa, onun için şer vardır diyor Allah Azze ve Celle rivayette ve yine bir rivayette、evet. Feliadun Nebiime şer ve benim hakkımda dilediği gibi zan da bulunsun rivayeti de geliyor. Demek ki bir Müslümanın Allah Azze ve Celle karşı、e, husnuzanında bulunması, yani bağışlanma dilediği zaman kendisini bağışlayacağını, tövbe ettiği zaman Allah Azze ve Cellerin kendisine tövbe, tövbesini kabul edeceğini, dua ettiği zaman kendisini duasını icabet edeceğini ve sığındığı zaman kendisini sığındıracağı inancında bir müminin olması gerekir. Yoksa eğer Allah Hazreti cennete karşı ben bağışlama dilerim ama Allah beni bağışlamaz veya tövbe ederim Allah benim tövbeni kabul etmez gibi bir zanda ne yapmaması gerekir? Kesinlikle ve kesinlikle bulunmaması ve bunların kesinlikle Allah tarafından kabul edileceği ümidinde her zaman ümit var olması gerekir. Evet 618 17 -22. 17 herhalde aynısı olabilir. Zayıflıkla alakalı değil mi aynısı? 618 okuyalım. Seyyid-ül İstihbar En faziletlisi Seyyid-ül İstihbar、evet. İbn-i Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Gerçekten biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'ın bir mecliste oturuşta yüz defa şöyle dediğini sayarız. Evet. Tabi benim bağışlar ve tezgahını kabul et çünkü sen tabi olarak çok şey kabul eden ve merhamet sahibi olansın. Evet kardeşlerim, Ebnera Maal radyallahu anhuma diyor ki bizler diyor bir mecliste yani bir alanda şöyle bir meclis düşünün Allah Rasul aleyhisselatü vesselam sahabesiyle sohbet ederken bizler diyor Allah Rasul aleyhisselatü vesselam'ın O meclisteyken, yani sahabesine bir şey anlatırken, daha o meclisten ayrılmadan yüz defa Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke ente tevvabur rahim. Ben, beni bağışla, benim tövbemi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri çokça kabul eden ve rahim olansın diyor. Peki bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı mecliste tam yüz defa söylüyor kardeşlerim. Ki bir rivayette ドゥルキ、ウォーラーヘインイラストフィルオーラウォトゥビイレイフィルヨーメークタラミンサブイネマラ。ドゥルキ、ウォラーソウウォーラーヘインイレイフィルンデー、ウォーラーヘインイファダンダハファズダ、ウォラータンバーシナマディラーバーオナトゥルベエディルムドゥル。ウォーラーヘインイレイフィルヨーメークタラミンサブイネマラー。 Günde 100 defa Allah Azze ve Celle tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Kardeşlerim tabi ki burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın günahkar olduğu veya haşa çokça günah işlediği için Allah'tan bağışlanma dilediği manasına gelmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada 70 defadan daha fazla veya 100 defa tövbe istiğfarda bulunması gerekir. Düşünün kardeşlerim, 24 saatiğimiz içerisinde Allah Azze ve Celleyi ne kadar anıyoruz? Veya onun dinine verdiğimiz,、e, ayırdığımız vakit ne zaman? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın bu yüz defa Allah'tan bağışlanma dilemesi, işte o boş vakit geçirdiğinden, yani geçirmesinden korktuğundan. Yani Allahım vaktimi Senin taatinde direktiği kadar geçiremedim korkusuyla yaptığı istihvardır Allah'tan bağışlama dilemedir ki bir Müslümanın da Rabbı fırlı ve tuvaleye inne kentte tövbe Rrahim Rabbim beni bağışta tövbe mi kabul et muhakkik sen töbeleri çokça kabul eden ve en merhametli olansın sözünü Allah Resulü Aleyhisselatü Vassalam'ın Bu söylemesi, dua, hadisi gereğiyle çok cazipletmesi gerekir kardeşlerim. Ki hadislerde sayıyla verilen şeyler azdır kardeşlerim. Ki biraz sonra rivayet gelecek. Mesela namazın akabinde 33 kere elhamdülillah, subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu aksir ve bunun gibi rivayetler gelir ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam günde yüz defa Rabbim beni bağışla, tövbeni kabul et, muhakkak ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Kardeşlerim,、e, dua'nın adabı ile alakalı daha önce öğrendiğimiz rivayetlerde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dua edeceği zaman ne yapardığı onu üç kere tekrar ederdi. Ama burada İstikfarla alakalı, yani Allah'tan bağışlanmayla alakalı rivayet geldiği zaman diğerlerine,、e, kılıfına ne yapmıştır? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çokça zikretmiştir. Yani bu insan yapamaz mı kardeşlerim? Düşünün, hepimiz iş yerine gidiyoruz veya boş vakitlerimiz çokça oluyor. Bir dolmuşa binin yarım saatiniz, bir taz bir saatiniz geçiyor. Oturup bunu saysanız, Rabbukfirli wa tabaleeyin nekente taba bu rahim. Ezberlemeyin de, demeyin kardeşlerim. Ufak bir kağıda yazın. Bir gün ezberleyemezseniz, ikinci, üçüncü gün muhakkak ezberlersiniz. Ve bunu çokça tekrar etmek, inanın kalbin ilacı, kalbin ee, cilalanması. アラハビムゼ、カイルガーセンカディステル。デメ ل アラハスウォーランエサラトワスサラモン、アラハンバーシタマディレメコノスンダキ、スネティ。 budur kardeşlerim ve bizim ne yapmamız gerekir düşünün Allah Rəsulü sallam bile günde yüz defa Allah'tan bağışlanmadılıyorsa bu kadar günah içerisinde bu kadar vurdum duymazlık içerisinde günahlar ve hatalar içerisinde bizim ne yapmamız gerekir kardeşlerim Allah hepimize hayır versin ve yine aynı zamanda bir insanın kendi yaptığı amelleri aldatmaması için Çokça ne yapması gerekir? Yine Allah Hazreti Celle'ye niyazda bulunması gerekir. Acaba yaptığımız amellerimiz gerçekten Allah katında kabul ediliyor mu? Veya Allah Hazreti ve Celle'yi gerçekten yaptığımız amellerimizle razı edebiliyor muyuz? O yüzden ne yapmamız gerekir? Çokça Allah Hazreti Celle'ye istikfarda bağışlanma dilemede. Ee, yapmamız gerekir ki insan ne yapmasın? Kendi yaptığı amelleri kendinin hoşuna gitmesin veya kendini gururlandırmasın. Çünkü bir rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ Eğer diyor sizler günah işlemeyen kimseler olsaydınız, işlemeseydiniz خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ الْعُجْبُ diyor. Ve bu günah işlemeden daha fazla sizin kendini beğenmeniz veya gururlanmanız, işte ben şu kadar amel yaptım, beş vakit namazımı kullanmadım diyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ne yapardınız? Kendi gururlanırdınız kendinizi doğum ettiniz diyor ki bu günah işlemekten daha büyüktür Allah korusun Allah Azze ve Celle kendisine çokça bağışlanma dileyen çokça tövbe eden kullarından eylesin inşallah evet, 619 Ayşe radiyallahu aleyhi ve sellem edildiğine göre şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını kıldı sonra şöyle dua etti Allah'ım beni bağışla ve tövbeni kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet sahibi olansın. Yüzünü, yüzünü tamamlayıncaya kadar bu duayı okudu. Yani yüz defa dedi. Biraz önceki rivayetle farkı yine aynı duayı yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat farkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duha namazı kıldıktan sonra söylüyor. Kardeşlerim duha namazı, Biliyorsunuz güneş doğduktan sonra başlar. Yani güneş e, tam e, doğarken biliyorsunuz kerahat vaktidir namaz kılınmaz. Ama güneş doğduktan sonra ta öğle namazına 15-20 dakika kalıncaya kadar yani tekrar kerahat vakti girinceye kadar kılınan namazın adı duha namazıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazlardan bir tanesidir. İkişer rekat şeklinde kılınır. Bir de aslında buna... Evvabin namazı da denilir. Evvabin namazı öğlen namazından bir veya iki saat önce, yani tam、e, öğleden hemen önce bir veya iki saat önce、e, sıcaklığın bastığı zamanda kılanan namaza da duha namazı veya evvabin namazı denir. Bugün maalesef akşam namazı ile yatsı namazı arasında Altı rekat namaz olduğunu ve bunun da evvabin olduğuna dair bir rivayet vardır ki bu zayıftır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böyle bir rivayet gelmemiştir. Salatü'l-Evvabin, Evvabin namazı diye bilinen namaz ise öğleden namazından bir veya iki saat önce yani tam böyle hararet, güneşin sıcaklığı fazlalaştığı zaman kılınan namazın adıdır. Yani diğer adıyla duha namazının diğer ismi Evabbin namazıdır ki bir insan güneş doğduktan sonra ta öğlen namazını 15-20 dakika kalıncaye kadar ikişer rakat şeklinde ne yapabilir, kılabilir. Allah ﷻ duha namazını kılmış ve kıldıktan sonra da yüz defa Rabbı ﷻ ﯾﻓﺮّ ﯾﻮت ﺗﻮب ﺍﻟّﻪ ﺍﻟّﺬِ ﻣﺎ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟّﺬِ ﺍﻟ tam yüz defa bunu söylemiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Evet 620 Şehrat İbni Eves Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakletmiştir. İstikfarım efendisi şöyle dua etmektir. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilak yoktur. Beni sen yarattın. Ben de senin kulunum. Gücümün yettiği kadar sana vermiş olduğum ahdine ve vaadine bağlıyım. Üzerimde olan nimetini ve işlediğim günahlarımı itiraf ediyorum. Öyleyse beni bağışla, günahları senden başka bağışlayacak olan yoktur. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Kim bu duayı inanarak ve iştenlikle sabah okursa ve akşam yemeğiyle, olmadan ölürse, o kimse cennet ehlindedir. Kim de bu duayı inanarak ve iştenlikle okursa ve sabah olmadan ölürse, o kimse cennet ehlindendir. Evet, Allah razı olsun. Kardeşlerim, Seyyid-ül İstihfar, yani söyleyene daha çok faydası olan, üstünlük olan、e, dualardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan bir tanesi <gülüyor> ki duanın sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim hiçbir şüphe olmadan tam inanarak gündüz deyin söyler ve o gün ölürse akşamında muhakkak o cennet ehlindendir veya akşam deyin söylerse tam inanarak kalbinden ve sabahladığında vefat ederse Muhakkak ki o kimse cennet ehlindendir. Şimdi cüveyete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin duasına, Allahümme anta Rabbi la ilaha illa Ant ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada Allah Azze ve Celle'nin Rabb olduğu, yaratan, rızık veren olduğunu ve Hak ilah olduğunu, Hak mağbüt olduğunu ne yapıyor? İtiraf ediyor. Önce bir Allah Azze ve Celle'i birliyor. Ya Rabbi Sen teksin, senden başka ilah yoktur. خَلَقْتَنِي وَاَنَ عَبْدُكُ Sen beni yarattın ve ben senin kulunum, kölenim diyerek ne yapıyor? Burada Allah Azze ve Celle'ye karşı olan zafiyetini, Allah'a olan ihtiyacını sunuyor Allah Azze ve Celle'ye. Ya Rabbi ben senin zayıf kulunum ve senin yardımına muhtacım. وَاَنَا عَلَىٰ اَهْدِكَ وَوَعْدِكَ Ve ben sana verdiğim söz, Ve vatın üzerindeyim. Şimdi kardeşlerim bunun ne alakalı? Diyorlar ki al alimlerimiz Allah Azze ve Celle daha önce Adem'in sülbünden bütün ruhlara çıkartıp bir araya getirip ne buyurdu? Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve qalubela dediler ki ya Rabb bırak ister sen bizim Rabbimizsin. Araf Suresinde geçtiği kadarıyla. Demek ki burada bizler Adem oğlu olarak ne yapıyoruz? Rabbimize karşı bir söz veriyoruz ve biz bunu bu dua da ne yapıyoruz? İkrar ediyoruz. Ya Rabbi, ben oruçlar aleminde sana verdiğim sözümün üzerindeyim. Sen benim Rabbimsin. Bu vaadike ve senin vaadin üzerindeyim. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarına bir vaatte bulunuyor, bir söz veriyor. Riva'yet de diyor ki. Muaz radıyallahu anhudan gelen rivayette, Sahih-i Müslim'de diyor ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın merkebinin arkasında onunla beraber gidiyorduk diyor. Dedi ki ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki kulların da Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam en iyi bilendir. Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kendisine ibadet etmeleridir ve kulların da Allah üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak şirk koşmadıkları yalnızca Allah'a ibadet ettikleri zaman onu cennetine koymasıdır. Sahabe dedi ki diyor ey Allah'ın Rasulü bunu insanlara haber vereyim mi? Hayır çünkü ne yaparlar? Buna güvenirler de tembellik yaparlar dedi diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin vaadide neymiş? Eğer Allah'a hiçbir şeyi koşmadan Allah Azze ve Celle'ye tevhid üzere sadece ona ibadet ederek kavuşursan ne yapması? Onu cennetine koyması. Ve biz de sözümüzü üzerineyiz. Ve hadisin devamında diyor ki مَسْتَتَعْتُ Yani gücümün yettiği kadarıyla. Çünkü hakikaten insan İslam'ın Veya İslam şeriatının bütün hepsini yapmaya ne yapamaz? Muktedir olamaz, güç getiremez. Her ne kadar hırslı olursa olsun, her ne kadar yapmaya çalışırsa da çalışsın, bunu asla ve asla ne yapamaz? Başaramaz. En azından insanın gücü yettiği kadarıyla ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye ibadette bulunur. Ve Allah Azze ve Celle de、e, ne yapmamıştır? Ona güdünün yetmediğini, kadarının yetmediğini yapar. Yüklememiştir. Demek ki insan acziyetini Allah Azze ve Celle'ye olan ibadetindeki、e, o noksanlığını ne yapıyor? İtiraf ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Ve yine、e, Abesse suresi 23. ayette buyurduğu gibi Kelle lemme yakdimâ amarah. Muhakkak ki insan Allah Azze ve Celle'nin emrettiği iman ve itaatte ne yapamaz? Tam manasıyla yerine getiremez, noksandır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bizim Rabbimize karşı, Allah'a karşı yaptığımız şeylerde neyiz? Noksanlığımız var, eksikliğimiz var. Tam manasıyla Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu ne yapamıyoruz? Yerine getiremiyoruz. Ama hadiste de dediği gibi, yani mes teta'tu, gücüm yettiği kadar diyor. Ve Allah'a bunu, Sen aciziyetini bildiriyorsun Allah'ım ben zayıf bir kulunum ve sana yeteri kadar ne yapamıyorum? Kulluğumu yerine getiremiyorum diye ne yapıyorsunuz? İtiraf ediyorsunuz Allah'a Azze ve Celle'ye. Peki bir insan buna güvenip ya nasıl olsa biz aciziz tam yerine getiremiyoruz diye tembellikle ne yapmaması gerekir? Yapmaması gerekir. Tembelliğin kabul edilmediği bazı şeyler vardır. Evet hem ne kadar itaatte ve ibadetlerde tam manasıyla biz yerine getiremiyoruz ama insanın gücü yettiği kadar da bunu ne yapması lazım? Yerine getirmesi gerekir. Evet Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Denizdeki köpükler kadar günahla gelseniz Allah yine bağışlar dışında. Ama şeytan da sizi ne yapmasın? Allah Azze ve Celle'nin merhametiyle kandırmasın. Bunun ne yapmak gerekir? Bunun ortasını bulmak gerekir. Ve ânûbi kemin şerri me asanatu, ya Rabbi, kendi elimle yapmış olduğumun şerlerin şerinden sana sığınırım. Ve sakın ya Rabbi, benim bu amelimle beni ne yapma hesabına çek hesaba çekme. Abûlêk bînîmetik abûlêk bîzambi, ya Rabbi. Üzerime olan nimetini itiraf ediyorum. Ki en büyük nimet nedir? İman ve İslam nimetidir kardeşlerim. Bu en büyük Allah Azze ve Celle'nin vereceği nimettir. Ve insanlara elde, elde edebilecekleri rızkı kolaylaştırması ve yine ee, ki Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer sizler diyor Allah Azze ve Celle'nin nimetini sayacak olsanız アスラサヤマソンズディアアラアザヴェジェルラ。ウジダンヤラビ。 よく聞くときに、a はあなたのことを知っているときに、私はあ s たのことを知ってい i ときに、私はあなたのことを知ってい r ときに、私はあなたのことを知っているとき a 私はあなたのことを知っているときに、私 e n なたのこ a を知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、私はあ a たのことを知っているときに、私はあなたのこ a を知 a ているときに、 アリフェリーザマンダー、ドゥルキ、サハベアリイブンラビア、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリプ、アリイブンエベトアリブンン、アリイブンエベトアリ وَمَا كُنَّا مُقْرِن۪ينَ لَهُ わま kunna lahu muqrinin. と、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ e たは、あなたは、あなたは、あな e は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた e あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、 Ben Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı aynı bu şekilde yaparken gördüm ve ben de yaptım. Sonra Allah Rasulü Vesselam güldü diyor. Ben dedim ki Ey Allah'ın Rasulü, neden güldün? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor, mukkak ki bir kulun Rabbi fırlıdığınu bi. Rabbim benim günahlarımı bağışla ve benden başkasının diyor günahını bağışlamayacağımı. Bildi de diyor, o yüzden Allah Azze ve Celle'nin bu çok hoşuna gitti diyor. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın aynı tebessüm gülüyüğü gibi, Ali Radıyallahu Anhuda gülüyor. Söz ne? Rabbı iftirli zinubi. Rabbim benim günahlarımı bağışla. Demek ki kul bunu biliyor ki günahlarını Allah'tan başka bağışlayacak kimse yoktur. Kulun bunu bildi de diyor, o yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'da ne yapmıyor? tebessim ediyor, gülüyor. Bir Müslümanın da demek ki ne yapması, günahlarını itiraf etmesi gerekir ki nasıl ki günahı inkar etmek günah ise aynı şekilde günahı, kişinin günahını itiraf etmesi de aynı şekilde onu siler kardeşlerim. O yüzden kişi her zaman yaptığı günahın farkında olmalı, Allah Azze ve Celle'ye onu itiraf etmeli. ve günahların bağışlayacak sadece ve sadece Allah olduğunu bilmeli ve bu şekilde dua etmeli. Bu da Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden şeylerden ve bağışlayacağı sözlerden. Ve eğer gör bunu ikhlaslı bir şekilde söylerse, muqinin min kalbiği gerçekten kalbiyle inanır. Herhangi bir şekle şüphe olmadan söyler ise ve o gün ölürse akşamında. Muhakkak eğer sabah söylerse akşamında ölürse Allah onu cennet ehlinden sayar diyor. Ve eğer diyor sabah söyler akşam söyler sabaha girerse yine Allah Azze ve Celle ne yapar? Onu cennetine koyar. Yani muhakkak cennete girecektir veya cennete ilk girenlerle birlikte cennete girecek. Kardeşlerim gerçekten önemli bir rivayet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu tür duaları bir Müslümanın bir müminin ezberlemesi gerekir. İşte de zor değildir kardeşlerim. Allah hepimize muvaffak etsin inşaallah. Hadise baktığımız zaman yedi sekiz tane hüküm çıkıyor kardeşlerim. Birincisi kulun Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olduğunun ve kulluğun yalnızca ona yapılacağını ikrar etmesi vardır. Yani Allah tekdir ve kulluk sadece Allah'a yapılır. İkincisi Allah'ın yaratan olduğunu itiraf etme vardır. Üçüncüsü, kendisinden aldığı Allah Azze ve Celle'nin sözünü ikrarı vardır. Dördüncüsü, kendisine vaat ettiği yani şirk koşmayana cennet sözünü ümit etme vardır. Ya Rabbi sen bir vaatte bulundun. Eğer sen şirk koşmadan sana kavuşulursa muhakkak ki cennetine girileceğini vaat ettin. Ben de onu ne yapıyorum? Ümit ediyorum duygusu olması gerekir ve yine kişinin kendisine karşı işlediği şerden dolayı Allah'a sığınması gerekir nimetlere Allah'a nispet etmek gerekir ne kadar güzel nimet varsa hepsi Allah Azze ve Celle'ye aittir sanmayın ki başınıza gelen güzel bir rızık veya güzel bir olay sizin yaptığınız veya elinizde işlediğiniz şeyden değildir Allah Azze ve Celle dilemeseydi hiçbir şey. Olmazdı. Hepsi Allah'a nispet etmek gerekir. Ve yine kişinin günahını kendisine nispet etmesi gerekir. Ve Allah'tan bağışlanma dilemesi gerekir. Ve yine günahları ancak bağışlayanın Allah olduğunu itiraf etmesi gerekir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 621. Abdullah İbni Ömer demiştir ki. Hadiyallahu anh. Mevlânâ Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu işledim. Allah'a tövbe edin çünkü ben her gün yüz defa ona tövbe edin. Evet, biraz önceki rivayetler gibi ki Allah Azze ve Celle Tahrim suresi sekizinci ayeti kirmesinde yaa ihwal nəzîne âmanu tûbu ilâ allahi tövbe ten nasuha. Ey iman edenler Allah'a güzel bir tövbe ile yani kendisinden sonra herhangi bir maaşiyetin günahın olmadığı bir tövbe ile tövbe edin ayeti kerime gelince de Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam tövbe edin ey Allah'ın kulları çünkü ben günde yüz defa Allah'a tövbe ederim diyor Allah Rəsulü Səlem bir az önceki rivayetlerde olduğu gibi demek ki insan Allah Azze ve Celleye sürekli tövbe etmesi gerekir ki yaptıkları İbadetler kendinin hoşuna gidip de ne yapmasın? Gururlanmasın, kendini beğenmesin. Ve sürekli tövbeyle ne yapması gerekir?、E, meşgul olması gerekir. Evet 622. Kavb İdni Ucdet'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ramazdan sonra söylenecek bazı fikirler vardır. Onları söyleyip hayırdan mahrum olmaz. Sübhanallah, Allah'ın sunu olsun. Bütün eksik sıfatlardan uzak tarım. Alhamdulillah. Bütün hamd ve övüler Allah'a aittir. La ilaha illallah. Allah'tan başka ibadete layik hiçbir ilah yoktur. Allah aleyhisselam. Allah en büyüktür. Bütün bunlar yüz defa okunur. Evet, kardeşlerim bunlar Subhanallah alhamdulillah Allah aleyhisselam. Biliyorsunuz namazdan hemen sonra çekilen tesbihler tesbihlerdir ki bir rivayette. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her gün kim,、e, nam e, farz namazdan hemen sonra 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah ve 34 kere de Allahu Ekber desin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Ebu Hureyre radiyallahu anh'udan her kim diyor namazın hemen akabinde 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kerede Allahu Ekber derse ki bu 99 eder. Bunun tamamında da yani 100. de de La ilahe illallahü vehtahu la şerikele. ウォルムンコウ、ウォルハムドウォーアラクルシエンカディーダーセ、ウォルムンナハラドユウ、デネズン、クルピクデリカダーダー、ウォサー、モハカケ、アラハムンギナハラネ、バウシラルブユウ、アラハラソル、アレイサラトウ、ウエスサナム、シェイカルバネ、ラハイモーラ、ボラダ、ウトズシケレ、ウォーハンドウォーアラ、ウォーカペテスピヘニン、パズナマズダン、ヘメンソンダ、 söylenmesi gerektiğini ki bu yukarıdaki hadisi delil getirerek söylemiştir ki sünnet olan da odur yani farz namaz kılındıktan sonra hemen oturulur ve 33 kere Subhanallah 33 kere elhamdülillah ve 33 kere Allahu Akbar diyerek ve yüzüncüde de La ilaha illallah wahtahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wahu ala kulli shayin kadir derse çünkü günahları Deniz köpüğü kadar dahi olsa Allah bağışlar dörd. Ve şeytan da bunu size ne yapmasın unutturmasın buyuruyor. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem farz namaz kılınır kılınmaz bunu söylemek nedir? Ee, sünnettendir. Allah hepimize muhafakat etsin İnşaallah. Evet devam edelim. 623 zayıf kardeşler. 624. <gülüyor>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 İmmit derdi evde buldu. Fakat kayıp edildiğinde derdi evde bulamadı. Kayı muhalten bana bu sene hacet bu sene hacetmeyi düşünüyor musun diye sordu. Ben de evet düşünüyorum dedim. Kurum üzerine o, o halde Allah'a bizim için hayır dua da bunu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman bir kimsenin kardeşini kardeşine yoksullukta yaptığı dualar kabul edilir. Dual edenin yanında görevlenmiş bir melek vardır. O ne zaman kardeşi için hayır duvarda bulunursa melek, amin. İstediğin hayırın bir benzeri de sana verirsin der. Saplan demişti ki sonra çarşıda Ebu Değerde radiyadan rastladı mı? O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dayandırarak hadisin aynısını söyledi. Evet kardeşler、e, icabet edilen dualardan bir tanesi de biraz önceki rivayette Allah Hasulü aleyhissalatu vesselam'ın da buyurduğu gibi Allah için bir kardeşine bulunmadığı zaman Yani arkasından dua edildiği zaman kabul edilen dualardan bir tanesidir. Ki önemli bir rivayet kardeşlerim eğer diyor bir Müslüman kardeşi için dua eder ise yani arkasından o olmadığı bir yerde olmaya onun olmadığı bir mekanda dua ettiği zaman onun diyor başucunda görevlendirilmiş bir melek vardır. Her defasında kendi Müslüman kardeşi için dua ettiği zaman Allahümme amin, Allahümme kabul et ve bir benzerini de ona ver diye ne yapar, dua eder. O yüzden、e, seleften bazı alimler kardeşlerim kendisi için dua edeceği zaman kardeşi için de dua ederdi ki, yarabbi başında bir meleğin olup yarabbi onun duasını kabul et, bir benzerini de ona ver diyerek kabul edilen dualardan olması talebiyle bu şekilde dua edermiş. Yani insan dua ettiği zaman O esnada orada bulunmayan bir kardeşi Müslüman kardeşi için de dua ettiği zaman hadiste geldiği gibi hemen başucunda görevli bir melek olur diyor. Ve Allah'ım kabul et ona da bir benzerini ver diye ne yapar? Duada bulunur. Demek ki duada kabul edilme şeylerinden bir tanesi de Müslüman Allah için Müslüman kardeşine dua etmesi de duanın kabul edilme sebeplerden bir tanesi. Allah hepimize sayesidir. Hayır versin Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, bahtılı da bahtil bilip bahtilden sakinan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bize nasib ile bize hem dünyada iyilik ver, hem âhirette iyilik ve bizi cehennem azabından koru merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizi ve neslimizi 「あみん」「そばにあなたはあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあ